Şeriat ne demektir, din ne demektir, kanun ne demektir, adalet ne demektir, ibadet ne demektir? Şeriat, su yolu, nehir yatağı demek kelime olarak. Kanun ise bizzat bizim bildiğimiz kanun, düzenleme demektir. Şeriat da kanundur, kanun da kanundur. Aradaki fark şudur. Şeriatta suyun esnekliği gibi, akıntısı gibi esnek bir yapı var. Yani zaman ve zemine göre, şartlara göre kendine bir biçim verebiliyor şeriat. Adalet ise toplumda zalim ile mazlumu, fakir ile zengini ve farklı diğer ırkları dengeleyen yargı sistemidir. Yani kavram olarak. Niye yargı sistemi diyoruz? Siyasiler tarafından yürütülmez mi? Hayır. Eskiden beri İslam dünyasında da yargı müstakil olmuş. Hakim hiçbir siyasi etki altında kalmamalı. Kaldığı zaman dengeyi kaybeder. Adalette adalet olmaktan çıkar. Adalet denge demektir. Bir şeyin adli demek, dengi demek. Bu dengeyi sağlamak için dinin ana ilkelerinden, kanunların ana ilkelerinden istifade edilerek bireyin meselesini çözmek demektir. Yani teraziye benzetilir biliyorsunuz adalet. Sembol olarak terazidir. Sorunlar teraziye konulur, herkesin fikri teraziye konulur, hangisi ağır basarsa kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Hatta hakimin bile kanaati çok önemlidir. Kanuna göre ortaya çıkacaktır teraziye göre ortaya çıkacaktır. Terazide eğer hüküm yoksa, kanunda eğer hüküm yoksa, hakim kanaati ile hükmedebilir. Yoksa her zaman kanaati vicdaniye ile hükmedilmez. Ve bu adaletin uygulanabilmesi için ibadet kavramı çok önemlidir. İbadet, toplumun kulluk içinde olmasıdır. Ferdin kulluk içinde olmasıdır. Yani kişinin Allah'ın kulu olmasıdır. İnsan, yaratılış olarak Tanrı olmadığına göre otomatikman kul oluyor. Yani bir insan ya tanrılaşacak veya kul kalacak. Tanrılık bize yakışmadığına göre biz otomatikman kul kalıyoruz. Bu ibadet kavramı çok geniştir. Namaz da ibadet, oruç da ibadet, zekat da ibadet, hac da ibadet olduğu gibi kanunu uygulamak da ibadettir. Şahitlik yapmak da ibadettir. Çoluk çocuğuna nafaka vermek de ibadettir. Bir insana güzel bir kelime söylemek de ibadettir. Sadakadır. İbadet çok engin bir kavramdır. Yani insanın bütün görevlerini içeren bir sistemdir ibadet. Niye kelime olarak kölelik demektir? Niye köleyiz? Çünkü Allah'ın kölesiyiz. İnsan Allah'ın kölesi olmadığı zaman otomatikman başka şeylerin kölesi oluyor. Ya nefsinin kölesi oluyor, ya batının kölesi oluyor, ya siyasi bir grubun veya partinin kölesi oluyor veya başka bir zalim gücün kölesi oluyor. Yani tabiatta ve insan tabiatında özellikle hürriyet konusunda çok alternatifli bir ihtimal yok insan için. Ya hürsün veya kölesin. Mutlak hürriyet insanı tanrılığa götürür. Bu yoktur insanda. Mutlak hür değildir insan. Bak istediğimiz gibi uçamıyoruz. İstediğimizde kendimizi uykudan, açlıktan, hastalıktan alamıyoruz. Demek ki tanrı değiliz. O zaman neyiz? Bizde bir miktar kölelik damarı var. Bunu nasıl yücelteceğiz? Allah'a köle olmakla yücelteceğiz. Yoksa çok süfli bir kölelik içine gireriz. Eşyaya, tabiata, sekse, paraya, siyasete köle oluruz. İbadetin kanunlarla birebir ilişkisi var. İbadet eden toplumun adaleti ayakta kalır. Etmeyen toplumlarda daima siyasi anlaşma, siyasi değerler karışır. Ve tarihte de asr-ı saadet hariç daima siyaset, adaleti etkilemiştir. Yüzde yüz etkilemezse de bir miktar etkilemiştir. Çünkü gerçek kulluk ancak asr-ı saadette yapılmış İslam tarihinde. Diğer zamanlarda siyasi şartlar, ekonomik şartlar insanlara ağır basmış ve onları belli yönlendirme sınıfına sokmuştur. Hülasa, şeriat, kanun ve ibadet birbirinden ayrılmaz gerçeklerdir.